Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resuline Muhammedin ve ala ve Geçen dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına, bu suredeki kıssasına, ankemut suresindeki kıssasına başlamıştık. Ve kıssanın ortasında Cenab-ı Allah'ın bu surede kıssayı ifade yerindeyse bir yerde keserek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap aldığını gördük. Ona diyor ki 18. ayet-i kerimede Ve in tukezzibu fakat kذب ümmamun Daha doğrusu İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri devam ediyor. Eğer sizler de yalandıyor iseniz sizden önce birçok ümmetler de yalanlamıştı. Dolaylı olarak efendimize bir tesellidir. Sahab-ı kirama bir tesellidir. Yalanlayanlar inkar edenler sizi üzmez. Unutmayın. Onlarda bir hayır olsaydı onlar işitir ve iman ederlerdi. Ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Ve lel alim Allahu fihim hayran la esmahu. Müminin mümin olmasının hikmeti Kafirin de kafir kalmasının da ayrıca bir hikmeti vardır. Münafıklar diyor eğer sizinle beraber savaşa katılsalardı, sizin manevi gücünüzü, moralinizi bugünkü tabirle yıkmaktan, saflarınızı gevşetmekten, kalplerinize düşman korkusunun yerleşmesine, sebep olmaktan başka hiçbir faydaları olmazdı. Aranızda saflarınızda fitneyi kargaşayı çıkartırlardı. Onun için biz neticelere değil sorumluluğumuzu yerine getirmeye odaklanmalıyız. Neticeleri biz Kendimizce güzel, olumlu tespit edebiliriz. Fakat inanın Cenab-ı Allah neticeleri bizim istediğimiz veya hadiseleri gibi seyrettirse şu kainattaki nizam çok kısa bir zamanda içinden çıkılamaz bir kaosa döner. Onun için Cenab-ı Allah bu hadiselerle, kıssalarla başta davetin büyük sıkıntılarını, ızdıraplarını çeken Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve ashabı Kiram olmak üzere tarih boyunca gelecek Müslümanlara da tarihin ifadeinde ise Cenab-ı Allah'ın iradesi doğrultusunda akmaktan başka bir çaresinin olmadığını ve bunun sayısız hikmetlerinin de bulunduğunu ifade ediyor. Kıssaların bize verdiği mesajlardan birisi bu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ diyor ayet-i kerime. Rasule düşen görev açık, seçik, tebliğden başkası değildir. Tebliğ çoğu yerde çoğu yerde Mubin sıfatı ile nitelendiriliyor. Açık seçik olmakla nitelendiriliyor. Tebliğın aslında zaten kelime manası bir şeyi ulaşması gereken yere kadar ulaşmak, ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Belâğ'dır. Belâğ fehel yuhleku iller kavmul kâfirûn bu kitap anlatılması gereken, açıklanması gereken, bildirilmesi gereken, emredilmesi gereken, yasaklanması gereken, müjdelenmesi gereken, korkutulması gereken, kısacası beşeriyetin hayatının dünya ve ahirette istendiği gibi rayına oturması için gerekli neyse gereken ne varsa hepsini ihtiva eden kitap demektir. Kur'an'ın bu adı bu. Bela. Ötesi yok. Bu konuda bundan daha ileri bir açıklama bundan daha ileri ve mükemmel bir mesaj bundan daha ileri ve mükemmel bir hayat nizamı bundan daha mükemmel, eksiksiz, kusursuz ve hakikatle örtüşen bir akide, bundan daha mükemmel beşeriyet ihtiyacını karşılayacak, bütün ayrıntılarıyla mükemmel ve çağlara cevap verecek bir şeriat, bir hukuk sistemi, bundan daha adil, bir ekonomik dağılım ve buna benzer, hatırımıza gelen ve gelmeyen, daha yüce bir ahlak, Kesinlikle bulunamaz. Çünkü bu Kur'an'ın vasfı nedir? Belâğıdır. Peygamberin vasfı ne? Temliğinin vasfı ne? El belâğul mubîn. Ve mâ alel rasûli illel belâğul Kendisi zaten bu kadar her şeyi olması gereken en ileri derecede ortaya koyan bir kitap, bir nizam, bir sistem... Bir din, kısacası, din. Bu özelliğiyle de hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Yalnız eksik bırakmamakla kalmamış, muhtevasının tamamı olabilecek en mükemmel şekildedir. Beşeriyet için en mükemmel, en ideal, beşeriyetle birebir örtüşen, Dünya ve ahiret saadetini, huzurunu, sükununu sağlayabilme özelliğine sahip olan yegane nizam budur. Kur'an, İslam'ın en mükemmel bir nizam olduğunu her bakımdan delillendirirken genelde kainattaki nizamın kusursuzluğunu dile getirerek izah eder. Onunla irtibat kurar. Yani diyor ki nasıl ki kainat nizamının Allah'ın vazettiği, koyduğu, düzenlediği bir nizam olduğunu görüyor. Biliyor ve inanıyorsanız, inkar etmese etmek isteseniz de inkar edemiyorsanız bir kusur var mı şu kainat nizamında? Aynen Tebareke suresinde belirtildiği gibidir vaziyet. Far'i'l Basra kerratayn yinqalib ileyke'l basru hasi'a ve hu hasif. Şu kainatın nizamına bir değil defalarca bak diyor. Defalarca bak. Yine de kusur bulamamış haliyle kusur aramaktan ki aramak Eksik gedik aramak yani şeyine bakacaksın öyle iyi niyetle zaten her şey mükemmeldir diye değil. İstediğin kadar ifade ise kusur aramak için kötü niyetle yaklaş bir eksiklik bulamaz. Eksiklik bulabilmek ihtibalini yakalayamamış olarak göz hor ve hakir olarak gerisin geri sana dönecektir. Yani artık Allah'ın o mükemmel nizamının mükemmelliğini teslim etmekten, kabul etmekten başka çıkarın, çıkar yolun kalmayacak. İşte burada da Resul'e düşen gören apaçık tebliğden başkası değildir dedikten sonra Evelem yara u kayf yebdi Allahu'l halqa thumma yu'iduh. İn <inne> fi <inne> Allah yaseer. İslam'ın bu manada beşerin materyalistlerin İslam'a en çok itiraz ettikleri nokta ne? Gayb hadisesidir. Gayba iman ile ilgili meselelerdir. Biz bunları görmüyoruz kardeşim böyle şey olmaz diyorlar. Öyle mi? O zaman gördüklerinizin üzerinde düşünün diyor. Onlar görmezler mi ki Allah yaratmayı nasıl başlatır sonra onu tekrar iade eder? İnne zâlike Allah yeshir. Bu iş Allah için çok kolaydır. Gerçekten ölme ve dirilme hadisesi dünyada an be an, Tekerrür ediyor. Bakın, şu anda biz kuzey yarım kürede kışı yaşıyoruz. Güney yarım kürede yazdır. Yani burada ağaçlar ölüyken, bitkiler daha henüz yer altında ne olduğu bizim için belli değilken, orada bitkiler yaşarmış, ağaçlar meyvelerini vermiş, bilmem ne olmuş, ne ve buna benzer. Ölme ve dirilme bizim vücudumuzda sadece doğan ve ölen insanlardan değil, gelişmekte olan bir insan, yetişkin bir insanın vücudunda her an, her an ölüş, ölüm, diriliş, mahşer, bazı ba'del elçereği anidiyor. Oluyor bunlar. E buna bir bakın diyor. Buna bir bakın. Sayısız ölme ve dirilme olayıyla hadisesiyle karşı karşıya kalıyorken bu haberin doğruluğunda da şüphe yokken Resulün Risaletine itiraz da mümkün değilken da Resulün getirdiğiyle örtüşüyorken siz neyi inkar edeceksiniz? Neyi inkar edeceksiniz? İlla kıyameti gözlerinizle görmeyi mi bekliyorsunuz? Ölümden sonra dirilişi gözlerinizle görmeyi mi bekliyorsunuz? Göreceksiniz onu da. Fakat o zaman imanın faydası olmaz. Çaresizliğin imanının faydası yok. Firavun çaresiz kaldığı yerde iman etti. İşe yaramadı. Her kafir, ...dünyaya dönüşünün kalmayacağı o sekerat-ı mevtte, bütün Risaletlerin, nebevi yani semavi Risaletlerin doğruluğuna iman edecek, etmek zorundadır. Çünkü görüyoruz, görüyor. Şu anda bizim birbirimizi gördüğümüz gibi, o da Rasullerin verdikleri haberlerin hakikat olduğunu görecek. قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ diyecek. Rabbim beni geri gönderin diyecek. Her evet, kusura bakma, bitti iş bitti diyecekler, melekler. İmanın kıymeti, imanın kıymeti, her şeyin kıymeti öyle. Zamanında ve yerinde yapılırsa kıymet olur. Hani bazen konuşuyorlar ya, insanlar doğru işi, doğru zamanda falan filan, her şey doğru doğru. Ee, bu iş evvela iman ve hayattaki tercihlerimizle akide tercihimiz başta olmak üzere hayattaki tercihlerimiz için geçerli olmalı. Doğru akideyi hayatına tamamıyla hakim kıldığın zaman doğru işi, doğru akideyi doğru zamanda yakalamış olursun. Yoksa dünyayla alakan kalmadı. Geri dönüşünün imkanı yok. <Gülüyor> Aa, veya Rasuller doğru söylüyormuş. Bu kıymeti yok ki. Bu kıymeti yok ki. Niye kıymeti yok? Kendimizden düşünelim. Biz geldik, birisine işte bir yeri gittik, gördük, görmüşsüz, okumuşuz, öğrenmişiz vesaire. anlatıyoruz. Benim anlattıklarıma imani inanmıyor, kabul etmiyor. Kendisi gidip gördüğü zaman inanıyor. Onun inancının veya doğruyu kabul etmesinin benim açımdan kıymeti kalmıyor. Çünkü bana inanmadı. Benim dediğimi kabul etmedi. Benim yanılmış olabileceğimi, doğru söylemeyeceğimi vesaire gibi bir takım şekillerde reddetti. Ama kendisi görünce inandı. Benim açımdan bunun bir kıymeti yok. Ha, teşbihte hata olmasın. Gaybe dair akidede de aynen durum böyledir. Aynen durum böyledir. Çünkü bir farkı var. Resulün doğruluğu ayrıca getirdiklerinin doğruluğuyla onaylanıyor. Resulün doğruluğu nereden sabit? Bizim için şu anda en büyük mucize Kur'an'la sabit. Kur'an'ın ne kadar muciz olduğu ile alakalı olarak bu kadar zaman sırası geldikçe bir şeyler söyledik. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman görüyoruz ki ve daha başka şeyler de eklendi görüyoruz ki Kur'an Rasulullah Aleyhisselatü Risaletinin doğruluğunun en büyük delili, en büyük belgesidir. Bu belge aynı zamanda kendi kendisini de ispatlamış oluyor. Çünkü Rasul bu kitabı getirdi. Kitap dolayısıyla hem Rasulün doğruluğunun mucizesidir, delilidir hem de bize getirdiği doğru bilgi, mucize bu kitapta mevcuttur. Dolayısıyla kitap ifade yerindeyse kendi kendisini ispatlamaktadır. Doğruluğuyla, mükemmelliğiyle, hakikatiyle, hakikatin kendisini işaret etmesiyle her konuda. Onun için bu bir, dedik ki kainatı irşad ediyor, gösteriyor. Risaletler kendilerini doğrulamak için şeriatlar, İslam şeriatı, Peygamberlerin bütün peygamberler, şeriat, İslam şeriatı evvela kainatı ifade yerindeyse referans gösteriyor. İkinci olarak neyi referans gösteriyor? İman, akide, ifade yerindeyse nebilerin, rasullerin tarihini referans gösteriyor. İşte bugün başlayacağımız 20. ayet-i kerime böyle bir emirle başlıyor. Estaizu billah. Kul siru fil ard. De ki, yeryüzünde dolaşın, yürüyün. Evet, günümüzde çok hızlı, süratli gidiyoruz ama seyahat imkanlarımız falan, bunun elbette güzel avantajları var fakat bir kervanla yapılan bir yolculukta efendim kat edilen çöller, görülen dağlar, ovalar, ormanlar, yeşillikler vesaire. Kısacası tabiatı yakından müşahede etmek halinde gördüğünüz o dünyanın üzerinizdeki etkisi çok farklı olacak. Öyle dağı şöyle ifade yerindeyse kilometrelerce uzaklıktan ona yaklaşa yaklaşa gördüğünüz zaman o dağın sizde bırakacağı duygular, üzerinizde bırakacağı izlenim gerçekten farklı. Burada biliyorsunuz uçaktan bir bakıyorsunuz şu dağ bu falan yani bir dakika iki dakika ne kadarsa o kadar. Dolayısıyla buradaki sihiru kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Seyredin. Yani yürüyün. Yürüyün. Yeryüzünde yürüyerek, gezerek dolaşın. O zaman yeri keşfedersiniz, anlarsınız, inceliklerinin farkına varırsınız. O ayrıntılara dalın. O ayrıntıları keşfedin, onların farkına varın. فَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَا halk Çünkü müşriklerin en büyük meselesi dediğim gibi gayba iman etmek hadisesidir. Ve bugün eğitimde ifade ise en büyük kırılma noktası varlığın ile alakalı olarak okullarımızda veya dünyanın okullarında verilmek, öğretilmek istenen bilgilerle başlıyor. İlgili kitaplarda bir sorundur. Ve bunun için bir yılın tezler üretiliyor. Tezler okutuluyor. Çünkü İyi kötü insanın kafası düşünmeye başladığı andan itibaren kendi kendisine ve çevresine, çevresindekilere sorması veya sorması muhakkak olan en önemli sorulardan birisi budur. Bu kainat nasıl oldu? Nereden geldi, nereye gidiyor? Biz de bu kainatın bir parçası olarak kimiz, neyiz? İşimiz ne, görevimiz ne, fonksiyonumuz ne? Kur'an-ı Kerim bu hayati soruların hepsine doğru, tatminkar ve mükemmel cevabı veriyor. Fakat bugünkü ifade yerindeyse temeli laisizme, laik zihniyete ve materyalist zihniyete dayalı e, anlayışta bu problemlere hiç de dinle, imanla alakası olan sorular, daha doğrusu cevaplar vermesi beklenemez. Hayat ve kainat, çünkü başka türlü çaresi de yok, aklın varacağı başka yer de yok, vara vara vara vara, vara bir hücreye irca edilir. Veya efendim Big Bang teorisinde olduğu gibi işte bir şeyler oldu, sonra büyük bir patlama oldu. Kainat genişlediği vesaire vesaire. Yaratıcıyı Yaratıcı, i Alimi ve Hakimi her şeyi bilen ve her şeyi hikmetle idare eden mutlak kadir. Bir yaratıcıyı kabul etmediği zaman ne yapacaksın? Onu doldurmak için bilimsel hurafe ve ilmi hiçbir dayanağı olmayan Uydurmalarla açığı kapatmaya çalışacaksın. Bu budur. Ondan sonra kalkılacak, dine dil uzatılacak. Sizin bilim dediğiniz şeyin, şeyi dayandırdığınız temeller çürük. Şu harikulade düzen, hangi büyük patlamayla, veya hangi tek hücrenin gelişmesiyle nasıl oldu da bu mükemmel düzeni buldu? Dünya için, kainat için biçtiğiniz ömür, ister 30 milyar yıl olsun, ister 100 milyar yıl olsun, biçtiğiniz en uzun zaman bile ki bu zaman zaten ayrı bir e, bilimsel açıdan kıymeti yok, ha? Biçtiğiniz bu zamanın Zaman bile, en uzun zaman bile bu mükemmel nizamın sizin mantığınızla oluşması için o zaman yetmiyor. Yani vakaa sizin tezlerinizi ne yapıyor? İnkar ediyor, reddediyor. Onun için bir müminin mümin gözüyle yeryüzünde gezip dolaşması neticesinde üzerinde duracağı noktalar... Hesaba katacağı deliller, ele alacağı meseleler ve varacağı sonuçlar elbette ki <gülüyor> öbürlerinden farklı olacaktır. Yani müminin gezmesi bile ifade elindeyse ister fikir aleminde, tasavvur ve hayal aleminde gezsin, ister kainatta gezsin, ister göklerde dolaşsın, isterse de yerde dolaşsın. Gezmesinin esas bir gayesi ve maksadı var. Kainatta, ifade yerinde ise, imanı ve imanın gerekçelerini, delillerini, dayanaklarını fiilen görmek, müşahede etmek, anlamak, kavramak, idrak etmektir. Onun için, yeryüzünde gezin, ve görün diyor. Siro fil ard fanzuruu keyfe bada'l halq. Yaratmayı nasıl başlattığına iyice bir bakın. Vallahi ben başkalarını bilmiyorum ama bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf Kemal sıfatlarına sahip alemlerin Rabbi olmadan bu varlığı izah etmeye imkan olmadığını herkesin aklıyla tarafsız olarak düşündüğü takdirde varacağı kaçınılmaz bir sonuç olduğuna inanıyor. Bu kainat Rabbül Alemin'siz izah edilemez. Bu kainatın bu hali Rabbül Alemin'siz Allahçılamaz. Varlık sebebi dahi idrak edilemez. Niçin var? E? Nereden geldik? Nasıl oldu bu varlık? Bu önemli bir soru. Arkası niçin? Bize istediği kadar ilerlemiş olsun bugünkü bilim bunun cevabını vermiyor. Çünkü gayba iman etmiyor. İçin esası bu. Gayba iman etmeyince gaybden emir almaz, şeriat almaz. Gaybın yönlendirmesini kabul etmez. Gayb sadece ölümden sonra diriliş değildir. Gaybın birebir şu dünya hayatımızla alakası vardır. Gaybı hayatınızdan çıkartırsanız, o gaybın bıraktığı o muazzam boşluğu batıl ile doldurursunuz. Günümüzün insanın yaptığı gibi. Onun için Risaletlerin bize takdim ettikleri gayb, anlattıkları gaybın bizim için kıymeti, ehemmiyeti çok büyüktür. Hayatımıza anlam, hayatımıza yücelik Ruhumuza, ahlakımıza, necabet, üstünlük ve fazilet kazandırıyor gayb. Çünkü ben cebimden 2 lira çıkartıp, 5 lira çıkartıp her neyse sadaka verdiğim zaman kimse görmemeye dikkat ederek de verdiğim zaman beni gören bir Allah vardır der. Bu'nun toplum hayatında Beşer hayatındaki ehemmiyeti küçümsenemez. İşte bu gayiptir. Gayip görüyor musunuz nasıl hayatımıza müdahale ediyor? En basiti bu. En basiti bu. Her zaman söylerim, yakında Ramazan gelecek. Bilmeyenler bilenlere soracak, ya benim zekatımı nasıl hesap edeceğim, nasıl vereceğim, nasıl edeceğim. Bu insanlara kardeşim zekat verin, zekat vermezseniz şu cezayı alacaksınız. Diyen var mı? Belki de o ayrı bir konu. Çelişki midir, doğru mudur, değil midir o ayrı bir konu. Belki de vergi kaçırmak için 80 takla atar. Fakat ne yapar eder? Zekatı sağlam hesap etmeye çalışır. Çok enteresan bir hadise. Niçin? Burada gaybın insan üzerindeki veya hayatındaki ...etkisinin çok açık bir deliğidir. Öbür tarafta yasa var, ceza var, bilmem ne var... ...şu var, bu var. Ondan kaçırmaya çalışıyor. Dediğim gibi ben bunun ne kadar doğru dürüst olduğunun... ...şu anda muhakemesini yapmıyorum. Bu ayrı bir konudur. Fakat aynı insan... ...hiçbir müeyyidesi yok şu anda Türkiye'de... ...veya başka bir dünyada belki... ...bir ülkede hiçbir müeyyidesi yok. Zekat vermeyen, kim, vermeyen kimseye kimse gidip niye zekat vermiyorsun diyen oluyor mu? Zekat maliye müfettişlerimiz var mı? Vergi kontrollerimiz, zekat kontroller edenlerimiz, buna hiçbir yok. Hiçbir yok. Zekat vermedin sana bu kadar ceza diyen bir otorite var mı? Bir emeği de var mı? Yok. Ama az veya çok. Bunu kılık kırk yararcasına hesap eden insanların da Varlığı bir hakikattir. Peki bunlar hangi güçle, bu, onlara bunu yaptıran güç ne? Gayb'tır işte. Gayb müeyyidesi. Gayb'ın müeyyidesi. Cenab-ı Allah'ın vadettiği sevap, vadettiği mükafat, aksi olması halinde de korkuttuğu cezadır. Beşeriyet, Sahih imanı beşer hayatına sokmamakla, sokmamak için mücadele etmekle inanın neler kaybettiğinin farkında değildir. Farkında olsalar, samimi olarak bu işe dönerler mi? Yok. O konuda da ümit var olmamak lazım. Çünkü doğruya dönmek birçok yanlış tezgahın işleyişine çobak sokacak. Amerika'sından Çin'ine, Hindistan'ına kadar insanların İslam'a dönmesini isterler mi? İslam'a dönülürse Afrika bu şekilde aç. Dünyanın kuzeyi adam patlarcasına yiyecek ve tüketebilecek midir o zaman? İslam böyle bir dünyayı onaylar mı? Öyle şey olur. Bu adaletsizliğe karşı çıkmak için Ayrıca kendine anti kapitalist Müslüman demene gerek yok. Müslüman olmak zaten dünyadaki her türlü dengesizliği Reddetmenin Vazgeçilmez olduğunu kabul etmek ve başlar. Biz Bu sistemin Asından zersine kadar. Dünyaya dayatılmış olan bu sistemin asından zersine kadar hiçbir şeyini kabul etmiyoruz. Her şeyi direndiyoruz. Çünkü her şeyiyle batıldır. Her şeyiyle tarih boyunca rasullerin getirdikleri risaletlerin öngördüğü o muhteşem mükemmel nizama muhaliftir, aykırıdır tarihe aykırıdır. Dolayısıyla mevcut sistem kainata aykırıdır ve rasullerin getirdikleri risalete aykırıdır. Dolayısıyla bu sistemin aslında beka hakkı ve gerekçesi yoktur. Meşruiyeti yoktur çünkü. Onun için yeryüzünde gezip dolaşıp allah Teala'nın yaratmayı nasıl başladığını ibretle anlamak sonra da dönüp vakayı görmek ilahi yaratışın ve o yaratışın istikametinin ne kadar değiştirilmiş olduğunu kavramaya sebep teşkil edecektir. Bu bir başlangıç noktasıdır. Gez dolaş oh çok güzel yerler var şu dünyada falan böyle değil. Allah rahmet eylesin bir zat muhterem Amerika'ya gitmiş gelmişti. Bana dediler ki gel yahu, gidelim. Ee, ya gidelim Amerika'ya gidip gelmiş onun intibalarını duyalım. Tabii Allah selamet versin isim önemli değil ben konuyu anlayacak bir evsafta olmadığını biliyordum. Hoş, salih bir insan alim o ayrı bir konu. Ona hürmetimiz olsun gittik. Hocam Amerika'da ne gördünüz, nasıl gördünüz falan diye sordu. Çok güzel portakal bahçeleri vardı dedi. Ya ben tamam bir şey beklemiyordum ama bu kadar da beklemiyordum. İşte bu yeryüzünde gezip dolaşmak değildir. Yeryüzünde gezip dolaşmak değildir. Yeryüzünde gezip dolaşmak Efendime söyleyeyim Afrika'da Muz üreticisi Afrikalı'nın bir tane muz yiyemezken, mesela Amerika'da muzların çürütülmesinden senin birilerini sorumlu tutabilmen veya bir yerlerde işleyişte bir yanlışlık olduğunu fark etmenle başlar. Yeryüzünde gezip dolaşmak bunun içindir. Evvela vakayı görmek için yeryüzünde gezip dolaşacaksın, Ondan sonra vakanın çarpıklığı varsa, o vakayı düzeltmenin yollarını, çözümlerini arayacaksın. Yeryüzünde gezip dolaşmak bunun içindir. Bunun içindir. ثُمَّ يُنْشِيُنْ نَشْأَتَ الْآخِرَةِ Yaratmayı nasıl başladığını bir görün. Ondan sonra Allah ikinci yaratmayı nasıl başlattığını tekrar görün. Sadece Tabi alemdeki yaratma ve efendim e, ikinci yaratış değil. Bu dünyanın ömrü belki ezel ve ebed boyutlarıyla uzun değildir. Fakat bizim için bu dünyada çok medeniyetler geçti. Çok tecrübeler var. Bunlardan bu Bunları bizim doğru okumamız ve sağlıklı anlamamız icap ediyor. İşte bir medeniyet doğdu. Doğarken o medeniyetin dinamikleri neydi? Hangi dinamiklerle yükseldi ve varlığını devam etti, itirdi? Ondan sonra bu medeniyet çöktü. Çöküş sebepleri neydi? İşte ilk varoluş sonradan meydana geliş bu. Bu. Toplum hayatında da bu var yani. Yalnız tabii alemde değil. Var olma ve yok olma hadiseleri. Kıssaların ehemmiyeti burada. Bir kavim helak ediliyor. Niçin? Bir kavim güçlü. Ama gücüne aldanarak Allah'a kafa tutuyor. Sonu ne oluyor? Bundan ibret alacaksın. O zaman sen de toplumsal hayatını ona göre kurgulayacaksın. Tehlikelerden bu toplumu nasıl koruyabilirsin gelecekteki tehlikelerden? Gelecekteki tehlikeler için bugünkü toplumun olabildiği kadar sağlam olması gerekiyor. Yoksa yaşamaz. Devamı mümkün değil. Cenab-ı Allah da ifade ise hatır gönül yok. Yıkılması, yerle bir edilmesi gereken, bunu hak eden bir medeniyet, bir toplum olmuşsa, hak ettiği zamanda yerle bir olmuştur ve olacaktır. Bu mudur? allah Teala, 30 yıl, 40 yıl gibi bir zaman içerisinde, eğer o birbirini yiyen, kız çocuklarını diri diri gömen, faizden fuhuşa kadar her türlü affedersiniz ahlaksızlığı işleyen, putlara tapacak kadar sefil, akıllarını ayakları altına almış olan bir toplumdan 40-50 yıllık bir zaman içerisinde o zamanki dünyanın yarısına hakim olan bir medeniyet çıktı. Ve o hız 1300 yıla yakın bir zaman dünyayı ifade yerindeyse bir yerlere taşıdı fakat şu anda ondan eser yok. Niye? İşte ilk yaratılışa ve sonradan yaratılışa, inşa edilişe bir bak bak bunu anlamak demektir. Bunu kavramak demektir. Kur'an-ı Kerim bizlere sadece rasullerin eksenindeki ve onların şekillendirdiği ifade ise akide medeniyetlerinden doğru akide medeniyetlerinden bahsetmiyor. Bu doğru akideden uzaklaşan muhataplarının sonunda nereye vardıklarını da anlatıyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın her şeye kadir olduğu ayet-i kerimenin sonunda dile getiriliyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah adil hükümleri gereğince Uyanın mükafatı, uyumyanın da cezalandırılması mevzubahistir. Adalet bunu gerektiriyor. İnne Allahe ala kulli şeyin kadir. Toplumlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar ileri ve imkanlara sahip olurlarsa olsunlar, Allah'ın kudretinin dışına çıkamazlar. Yu'azimu men yasha ve yarhamu men yasha. Bakın, yeryüzünde gezin dolaşın dan başlıyoruz dilediğini azaplandırır, dilediğine merhamet eder. Ve ileyhi tuklebun ve ona döndürüleceksiniz diyor. Dünya ile ahiret arasında ne bir ayrılık, ne bir aykırılık, ne bir kopukluk vardır. Yeryüzünde gezin dolaşınla başlıyoruz. Ve ileyhi tuklebun ile bitiyorsa hem de kısacık iki ayet arka arkaya bunun çok önemli mesajları vardır. İslam'ın belki insan zihnine, kalbine, ruhuna itminan verecek şekilde takdim ettiği en güzel hususlardan birisi de kainattaki bütünlük ve birbirini tamamlayıcılıktır. Kainat parça parça değildir Müslüman'ın zihninde. Kainat kopuk değildir birbirinden. Tarih de öyledir. Sünnetullah gerek kainata gerekse toplum hayatına egemendir. Yani tarih de sünnetullahın ürünüdür. Kainatın tıpkı Allahü Teala'nın kevni hükümlerinin Sünnetullah'ın ürünü neticesi veya nizamı onun neticesi olduğu gibi. O halde insanın, insanın tarihte egemen olan Sünnetullahı dikkate alarak o Sünnetin doğru bir şekilde kendisi üzerinde olumlu da yanlarının daha doğrusu tecelli etmesi için Allahü Teala'nın ön gördüğü şeriatı hayatına tatbik etmesi. Toplumsal ve tarihin sünnetleri ve şeriatleri ifade ise toplumların fiilen yaşadıklarının şeriatla alakasıyla orantılıdır. Nasıl ki kevni şeriatta hiç kimse müdahil değilse Allah'ın koyduğu beşer için öngördüğü şeriate de kimse müdahil olamaz. Müdahil olduğu yerde fesad ortaya çıkar. Tıpkı kainatı birilerinin düzenlemeye Allahü Teala'nın mesela. Bir an için varsayalım. Allah değil de kainat nizamını şu mevcut büyük ülkelerin başındaki serserilere verdiğimizi ve benzerlerine verdiğinizi düşünelim. Ne hale gelir kainat? İşte toplumsal hayat da böyledir. Toplumsal hayattan Allah'ın her şeyin en mükemmel huzur, sükun, ahenk ve mükemmel adalet her bakımdan en yüce Halini tespit edebilecek şeriatı devre dışı bırakırsan şu andaki zulüm, hayasızlık, ahlaksızlık, kargaşa, tahakküm, insanların ilahlaştırılması, birilerinin alabildiğine kadar sömürmesi, çok büyük yığılların sömürülmesi ve buna benzer her türlü ahenksizlik ortaya çıkar. Beşeriyetin önünde İslam'a dönmekten başka yol yok. Bunu gösteriyoruz ayet-i kerimeler, tarih bunu gösteriyor kainat bunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim zaten bütün bunları bizlere en açık ve net şekilde hülasa olarak gösteriyor öngörüyor, önümüze koyuyor yani biraz sonra devam ederiz inşallah Bismillah ondan sonra Cenab-ı Allah yeryüzünde ifade yerindeyse peygamberlere ve dolayısıyla Allah'ın dinine şeriatine kafa tutanlara gerçek ağırlıklarının veya etkinliklerinin ne olduğunu bildirmek üzere şöyle buyuruyor. Saydullah ve ma entum bi mu'cizina fil ardı ve la Sizler yerde olsun gökte olsun aciz bırakabilecekler değilsiniz. Yani insanoğlu biz mümin olarak ayrıca bunu unutmayalım. Bu aynı zamanda bizim için bir teselli olsun. Fakat teselli olabilmesi de sorumluluklarımızı olabildiği kadar yerine getirmemize de bağlıdır. Birçok Kur'an kelimede, birçok yerde bu manada ait kelimeler vardır. Mesela İbrahim Suresi'nde "Ve la tahsabennallaha gafilan amma yaamelu zalimun" Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanmayasın. "İnma yu'ahhiruhum liyevmin tashkhasu fihi al-absar." Onları gözlerin korkudan, dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne kadar erteler. Allah-u Teala dilediği zaman o zalimleri yakalar. Aciz bırakamazlar. Allah'ın elinden, azabından kurtulamazlar. Rahman suresinde de Cenab-ı Allah böyle diyor. Estaizu billah. Ey meclisi ve insan. cinler ve insanlar topluluğu. İn istetatum en tenfuzu min iqtari's göklerin ve yerin bölümlerinden, parçalarından, mantıkalarından nüfuz edebilecek yani kaçabilecek, kurtulabilecek imkanınız varsa haydi kaçın. Gidebileceğiniz yerlere gidin. Diyor. Kaldı ki gidebileceğiniz yerlere de ancak bir sultan ile, size verilebilecek bir imkan ile gidebilirsiniz. Ve buna benzer birçok buyruklar. Yani Cenab-ı Allah bize kullarım diyor. Kulluğunuzu bilin. Eğer kulluğunuzu bilmezseniz haddinizi bari bilin. Ama siz de bilmezseniz bildiririm diyor. Fasadenin kısaca manası bu. Ve ma ente bi mu'cizina fi'l ardı ve la Ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sema Kur'an-ı Kerim'de tekil olarak geldiği zaman şu bildiğimiz gördüğümüz gökyüzüdür. Tebareke suresinde bildiğiniz gibi ne diyor? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ الْشَيَاطِينَ Rucum el-şeyatın kısmı üzerinde şimdi belki durmayacağız. andolsun diyor biz dünya semasını kandillerle süsledik. Bu kandillerle süslü olan dünya seması Yedi semadan sadece bir tanesidir. Bunun ucu bucağı bizim için tasavvur edilemez. Düşünemiyoruz. Efendim sadece böyle yaz günlerinde gördüğümüz o samanyolu galaksisinde bilmem ne kadar yıldız kümesi var. Kaç milyon kaç milyar erdiği. Kaç yıldız sayamazsınız. Ve saman yolu gibi gökyüzünde bu dünya semasında kaç tane galaksi var. İnsanın aklı, hayali durur, havsanası almaz. Bu uçsuz bucaksız semada bile istediğiniz gibi cirit atsanız bile, atabilseniz bile. Böyle bir varsayım tasavvur olunsa dahi Allah'ı aciz bırakamazsınız diyor. Allah'ın elinden kurtuluşunuz yok. Yani kendinize gelin, Allah'a ubudiyetin dışına çıkmayın. Dünya ve ahiret saadetiniz, huzurunuz, sükununuz, mutluluğunuz buna bağlı. Onu yapmazsanız elimden kurtulamazsınız diyor. Ee, size verdiğim süreye de aldanmayın. İnnellaha yümhelu, ve la yuhbil. Mühlet verir ama ihmal etmez. Büldet verir, o onun hikmetidir. Ya bazen insan gerçekten daralıyor. Ya Rabbi bu zalimler gerçekten çok zalimlik ettiler. Altı senedir eset firavunu Suriye'de her şey yerle bir etti ve bu bir kukladır. Amerika 30 yıldır Irak'ı hallaç pamuğu gibi attı. Mısır'da Sisi iblisi her gün birkaç kişi idam ediyor. Rabi adam bu yana Öldürdüğü insanların, zindanda çürüttüğü insanların, hürriyetlerini engellediği insanların, dağıttıkları ailenin, dağıttığı ailenin haddi hesabını bilmiyoruz. Ve buna benzer. İnsan bunları düşündüğü zaman bazen daralabiliyor. Ya Rabbi bu zalimlere niye bu kadar mühlet veriyorsun diyesi geliyor. Hani merhum Mehmet Akif, o Birinci Dünya Savaşı'nın çok zorlu zamanlarında soruyor ya, diyor ya, Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Gerçekten. Bakın yüzyıldır İslam dünyasını her geçen gün daha bir zifiri karanlık kapatıyor. Adamın Allah rahmet eylesin yüreği kaldırmıyor. Mahşer'de mi bir çarelerin yoksa felahı diyor. Biz bizim işimiz mahşere mi kaldı? Bu dünyada bu ümmet gün yüzü daha görmeyecek mi diye soruyor. İşin üzerinde o kadar kafa yoruyor, vicdanı o kadar sızlıyor ki şiirinin sonunda Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi diyecek noktaya geliyor. Şairlerin naz ve niyazlarına karışamayız. Mümin bir insan elbette. İnsan gerçekten bugünkü dünyayı, dünyanın ahvalini ve bilhassa İslam ümmetinin bu hazin halini Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu potansiyel güç ve imkanlara rağmen maddi ve manevi bizim en büyük gücümüz dinimizdir. Bununla birlikte dinimizi ayakta tutabilecek Cenab-ı Allah bizlere yeraltı yer üstü zenginlikleri, beşeri gücü vesaire hepsini vermiş. Fakat Hasettin hocanın dediği gibi helva yapamıyor. Helva yapamıyor. Sıkıntımız o. Bunu düşündüğü zaman bir insanın, bir müminin inanın havsanası kaldıramıyor. Zorlanıyor. Fakat Cenab-ı Allah burada yüreğimize su serpiyor. Rahatlatıyor bizi. Siz işinize bakın yeter ki diyor. Siz işinize bakarsanız ben zamanı gelir siz benim cezamın memuru olursunuz. <gülüyor> Cezaya hak edenleri sizin elinizle cezalandırır. Ayet-i kerime böyle diyor. Katiluhum <gülüyor> yuazibuhumullah Onlarla mukatele edin savaşın. Allah onları sizin ellerinizle azaplandırır. Ama bu hale gelebilmek için az önce bahsettiğimiz gibi koca bir inşaat yapacaksınız. Bir dünya ümmeti, dünya medeniyeti, dünya devleti inşa edeceksiniz. Bu muazzam inşağa göre temelden çatıya doğru yükselecek hazırlıklarınız, programlarınız, imkanlarınız... Çalışmalarımız donanımlarınızın olması lazım. Hazırlıksız, imkansız, donanımsız İslam medeniyetinin inşasında bahsedersek, vallahi bu medeniyete hakaret ederiz. Hakaret ederiz. Buyur. Ümmilik hala bu ümmetin maalesef en yumuşak karnıdır, en büyük zaaf noktasıdır. Bu ümmet cehaletle mi beşeriyete yön verecek? Bu dinin ilk emri, bu kitabın ilk emri yaratan Rabbinin adıyla oku emridir yahut. Zamanımız az önce bahsettik. Yeryüzünde gezmek tarihi okumaktır. Yeryüzünü Allahü Teala'nın halikiyetini, kudretini, tedbirini okumaktır. Biz her konuda ümmiyiz. Tefekkür, bu, ümmeti, bu ümmet tefekkürü unuttu. Düşünmeyi unuttu. İlim tahsilini unuttu. İlmi yaymayı unuttu. İlimle ayakta durulabileceğini unuttu. Böyle şey olur mu? İşte bu ümmetin bu ahvaline bakıp mahzun olacak yere, Evvela Cenab-ı Allah'ın zalimleri cezalandıracağını, yakalayacağını hatırımıza getirelim. Fakat bu arada hatırımıza getirmemiz gereken bir husus daha vardır. Önemli bir husus. Acaba bu zalimlerin zulmünün devamında benim senin hepimizin katkısı var mıdır? Ya eğer varsa... O zaman bu tehdit bizi de kapsıyor demektir. Allah-u Teala kafirlerin hadlerini bildirecek de sünnetullah gereği olan bu had bildirmeler ümmeti niye ıskalasın? Ümmetin bir kusuru varsa ki hiç bu sıkıntıyı çekmemiz şu anda bundandır bizim. Bu ifade yerindeyse bu olumsuz bu zehirden çorbada Bizim de tuzumuz var. Aynen öyle. Kainatın yani beşeriyetin bu nizamını, bu nizamında bu budur. Yani sömürüye sömürgecilere küfrederiz, anlatırız. Doğrudur da, Merhum Malik bin Nebi'nin o bize sorumluluğumuzu hatırlatan tesbitini niye unutuyoruz? sömürü yoktur, diyor. Sömürülmeye kabil olmak vardır. Yani, sömürülebilecek vaziyette olanlar sömürülür, diyor. Ümmet sömürülecek vaziyette olmasaydı, Fransası, Amerikası, bilmem nesi, İngiltere'si bu ümmeti nasıl sömürebilsindi ki? Niye 500 sene önce sömüremediler? Bizi sömürebilecek hale gelmek için 600 sene uğraştılar. 600 sene uğraştılar. Önceki tarihi hazırlık dönemlerini zikretmeksizin benim kendi mantığıma göre Endülüs'ün yıkılması ve coğrafi keşiflerin başlamasıyla sömürü başlamıştır. Bunun tarihsel başlangıcı budur. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu yapabilmek için Avrupa önceden hazırlıkları da vardı. E 500 yıl uğraştılar. Ve bugünkü netice ortaya çıktı. Şimdiki modern tarifiyle yarım milenyum. Ya? Belki de biraz daha fazla hazırlık dönemini de ekleyin belki bin yıl uğraştılar. Böyle olmaz dediler yani. Cenab-ı Allah'ın merhum Seyyid Kutub'un ifadesiyle sık sık kullanır bunu. Diyor ki sünnetullah la tuhabi ahada. Allah'ın sünneti kimseye iltimas geçmez diyor. Eğer senin vaziyetin çökmeyi, yıkılmayı, dağılmayı gerektiriyorsa şartlarını taşıyorsa sen müminsin diye Allahü Teala senin gözünün yaşına bakmaz. O kafirdir diye seni sömürmenin şartlarını kendisinde bulundurmuşsa sen Müslümansın o kafirdir diye seni ona sömürmeyi engele, onun seni sömürmesinin önüne engel koyar diye bir şey yok. Zayıf düşmeseydin diyor. Bu benim sünnetimdir diyor Cenab-ı Allah. O halde bir taraftan Allah'ın kahhar, kahir gücüne ve aziz oluşuna bakacağız. Burada ayet-i kerimede belirtildiği gibi siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakamazsınız şeklindeki Zalimleri tehdidine bakacağız. Ha, bu bir. iki üzerimize düşen sorumluluklara bakacağız. Ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Merhum Mehmet Akif, ağlamaya dahi diyor, zamanımız yok. Ağlamakla geçirmeye, vakit geçirmeye hakkımız yok diyor. Olmaz diyor, bırakın ağlamayı. Ağlayıp sızlamakla vakit geçirmeyin. Çalışın kardeşim, boş durmayın ya. İnanın halkımız bunu çok güzel anlamış bana göre. Ne diyor? Halk, o da Boş duracağına, düşmanına taş taşı. Boş durmak o kadar kötü yani. O kadar kötü. Bizim kahvelerimiz maşallah... Zaman katillerinden geçirmiyor. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Evet o halde işin temeli Allah'ı aciz bırakamazlar. Allah onların yakasına nasılsa yapışır deyip kendimiz sorumluluğumuzu ihmal edersek ayeti doğru anlamış olmayız. Ayeti doğru anlayabilmek için anlayabilmenin bir şartı evet Allahü Teala'nın elinden hiç kimse kurtulamaz. Fakat bizim de bu kurtalamayanlar arasına girmemeye dikkat etmemiz bunun için dolayısıyla sorumluluğumuzun iyi farkına varıp üzerimize düşeni yerine getirmemiz gerekiyor. İşte zaten bunu gösteriyor ayetin sonu ve malakum min dunillahi min veli <Sessizlik> ve la nasir esasen sizin Allah'tan başka ne bir veliniz ne bir yardımcınız vardır veli dost hafif kalır veli veli onu veli edinen yani dost edinen kimsenin her türlü İşini, külfetini, ihtiyacını, e, neye ihtiyacı varsa onu karşılayan demek aynı zamanda. Okulda hani eskiden veli diyorduk ya, o. Ne yapıyordu veli? Annesi babası olması şart değildi. Ben bu çocuğun okuma masraflarını, ihtiyaçlarını bilmeme tahsil kefilim demektir aslında velinin bu şeyi bu. Ha. Allahü Teala'nın da bizim velimiz ve yardımcımız olması onun yolunda ve onun gösterdiği istikamette yürüdüğümüz takdirde başkası tarafından karşılanması gereken her türlü ihtiyacımıza Allahü Teala yardımıyla koşacağını gösteriyor. Çünkü onun dışında diyor sizin bir veliniz, dost ve yardımcınız, yar ve yardımcınız yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ أَعْضُ بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِي وَاُولَٰئِكَ <gülüyor> لَهُمْ عَذَابٌ Allah'ın ayetlerini onun huzuruna çıkmayı, ona kavuşmayı inkar edenlere gelince işte onlar benim rahmetimden ümit kesmiş olurlar. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kafirin Allah'ın rahmetinden bir şey bekleme imkanı yoktur. Çünkü allah Teala'nın rahmeti İnne rahmete Allah'ı qaribum minel muhsinin Allah'ın rahmeti ihsan edicilere pek yakındır. İhsan etmek ise bildiğimiz gibi amelini en güzel şekilde yapmak demektir. Allah'ın rahmeti onlara yakındır. Fakat inkarcıların artık Allah'ın rahmetinden ümit var olmalarına imkan kalmamış oluyor. Buraya kadar ifade yerindeyse İbrahim aleyhisselamın kıssası arasında Resulullah aleyhisselatü vesselama hitap ve onun şahsında haliyle ümmete hitap olmak üzere e, ara cümle diyeceğimiz türden bir açıklamaydı. Şimdi tekrar İbrahim aleyhisselama onun kıssasına dönüyoruz. Diyor ki: "Feme kana cevabe kavmihi illa an qalu iqtuluhu veya hariquhu fe anjahu Allahu minan nar." Yani burada ayet-i kerimenin mealini vermeden kısaca şunu söylüyoruz. Ayet-i kerime şunu anlatıyor. Dedi ya Allah'ın dışında veli ve yardımcınız yok. Sen Allah'ı veli ve yardımcı bilirsen, Allah sana gerçekten bir veli ve bir yardımcı olarak tecelli eder. Ayet-i Kerime'ye gelelim. Onun kavminin cevabı, İbrahim Aleyhisselam onları dine, tevhide davet edince, putların işe yaramadığını onlara anlatınca, cevabı ancak şu oldu cevapları. Onu öldürün yahut onu yakın. Karar böyle çıktı. Sizin kararınız öyle çıkabilir. Geçerli olacak olan Allah'ın kararıdır. Fencahuhu Allahu minan nar. Allah onu ateşten kurtardı. İbrahim Aleyhisselam için yakılan ateş ile alakalı her biriniz bir şeyler işitmiştir. Vaziyet ne olursa olsun o ateş bir insanı işkence olarak yakmak için hazırlanmış bir ateştir. Büyüklüğü buna yeterli olacak kadardır, olmak zorundadır en azından işlerini daha sağlam tutmak için bir kişiyi değil belki yüz kişi toptan yakacak kadar hazırlamaları gerekiyor. Muazzam bir ateş kısacası. Ama Allahü Teala onu ateşin içinde ateşten kurtarıyor. Bu da şunu gösteriyor: Cenab-ı Allah hükmünü icra etmek için kendisinin koymuş olduğu kainattaki ve eşyanın tabiatındaki kanunları gereken yerde iptal eder. Geçersiz kılar. Ateş bir insanı elbette yakar. Çünkü bu Cenab-ı Allah'ın ateşe ve insanın tabiatına koyduğu bir özelliktir. İnsan ateş tarafından yakılır. Öyledir. Ahirette de bu böyle olacaktır. Cehennemde ateşle azap olunacaktır. Allah bizleri hepimizi korusun, naud billah. Ama Allahü Teala onu ateşten kurtardı. Nasıl kurtardı? Başka yerde belirttiği üzere. Ve kulna ya nar kuni ve selam'an. Ala İbrahim. ay ateş dedik. İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. Öyle soğuktan rahatsız edecek kadar da değil. Allahu Ekber. Ateş rahatsız etmiyor. Fakat soğuktan da rahatsız etmesine, berd deseydi çok soğuk olacaktı. Müfessirler böyle açıklıyor. selama berden ve selam onun sağlığına, afiyetine, huzuruna, mutluluğuna, gönül rahatlığına dahi halel getirmeyecek şekilde, bedenine zarar vermeyecek şekilde bir soğukluk, bir serinlik istedi. Ve öyle oldu. İnne fi zâlike le âyâti li kavmi yü'minûn. Mesele, ifade İbrahim gibi Allah'a bağlı olmak meselesidir aleyhissalatü vesselam. Sen Allah'a ne kadar kendini bağlarsan, allah Teala da o kadar sana yakın olur ve seni o kadar himayesine alır. İbrahim aleyhisselam adeta <gülüyor> dünyevi bütün güç, otorite, imkan vesaire ne varsa, ne varsa, Allah yolunda hepsini görmezlikten gelmişti. Bunlara hiç kıymeti yok demişti. Nitekim Musa Aleyhisselam'a iman eden Firavun'un sihirbazlarında da benzeri bir durum görüyoruz. Ne diyorlar Firavun'a? O güç ve otorite ondan ötesi yok yani dünyada o zaman için. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّكَ تَقْضِ هَذ۪ي الْحَيَاتَ الدُّنْيَاۜ diyorlar. <gülüyor> Ne hüküm vereceksen ver. Allah Allah. Ne büyük iman. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. Diyor. Şimdi ecelleri geldiği için idam edildiler ve şehit oldular. Zanneder misiniz ki veya bekler misiniz ki Allah için Kendilerini bu şekilde feda eden insanlara Allahü Teala Firavun'un kendi zannınca tattırdığı ölümün acısını tattırır. Bunlar şehittiler. Şehidin tattığı ölüm acısı bir karıncanın ısırmasından fazla değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın daha Yeryüzünde Allahü Teala takdir etseydi öldürülebilirdi de. Bir şey değil. Eksiklik değil. Çünkü öldürülen peygamberler var. Yahya ve Zekeriya Aleyhisselam gibi. Fakat İbrahim aleyhisselamın daha tevhid tarihindeki e, misyonu devam edecekti. Daha çok var yapacağı çok iş vardı. Onun için Allahü Teala hikmetlerden birisi onu muhafaza buyurdu. İnne fi zâlike le âyâti <gülüyor> li Allah'la beraber olursa bir mümin hiçbir şekilde Allah'ın onunla beraberliği, onun Allah'la beraberliğinden az olamaz. Yani Allah'a siz ne kadar yakınsanız, Allah da size en az o kadar yakın. Allah'ın bizimle yakınlığını öğrenmek istiyorsanız kalbinize bakacaksınız ne kadar Allah'a yakınsınız ölçü budur ölçü biziz yani. Ve Allah'a yakınsınız ölçü budur ölçü bizi yani. Ve Allah'a yakınsınız ölçü budur ölçü bizi yani. Ve Allah'a yakınsınız ölçü budur ölçü bizi yani aranızda bir sevgi olarak Allah'tan başka putlar edinmekten başka bir şey yapmadınız. Sizin sevginizin, buluşmanızın, bir araya gelmenizin esası putlardır. Bu putlara beslediğiniz sevgiye göre birbirinizle bağlarınızı, alakanızı kuruyorsunuz. Günümüzde de öyle değil mi? öyle değil. Putlar üzerinden kalpler birleşiyor. Putlar üzerinden, heykeller üzerinden, <gülüyor> ilkeler üzerinden, batıl sistemler, nizamlar, anlayışlar üzerinden vesaire. Yani sevginin, muhabbetin, bağlılığın esası hak veya batıl olsun din'dir, din putlardan dolayı birbirlerini seviyorlar. Aynı putlara ibadet ediyorlar, birbirlerini seviyorlar. Yani, innemel müminune ihvetun, aksi, kafiruna ihvetun. Müminler de kardeştir, kafirler de kardeştir. Birbirlerini severler, kardeşler. İsteyen istediği kardeşliği seçsin kardeşim. Ha. Allah yolunda kardeş olanların velisi Allah'tır. Ve onlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerin velisi ise tağuttur. Şeytanın yolunda savaşırlar, çarpışırlar. Hayatları onun yolunda geçer. Mesela burada. Peki ne olacak dünya hayatında diyor, dikkat ettik mi? Siz ancak kendi aranızda putları... Allah'ın dışındaki putları sevginizin esası sebebi kaynağı kabul ettiniz. Peki ahirette ne olacak? ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ bi بِبَعْطِ Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edecek kafir olacak kiminiz ben seni reddediyorum diyecek o sevdiği reddedecek putlar sizleri siz putları şey değil, böyle. Şeytan da buna dahildir. Bu işi zaten baş şeytan. Ne diyecek şeytan onlara? Haydi şeytan biz sana dünyada senin arkandandık. Geliyorduk, bizi kurtar diyecekler. O ne diyecek? Mâne bimusrihikum ve bi bimusrihî. Ne ben sizin feryadınıza, imdadınıza gelebilirim, ne siz benim imdadıma gelebilirsiniz. Yani ben de sizin gibi, sizden beter imdadıcıyım. <gülüyor> Hepinizin saptırmasının cezası benim sırtımda bir de. Siz bana bir şey yapabiliyor musunuz ki? Ben size bir şey yapabileyim. Budur. İşte kıyamet gününde <gülüyor> aynı putlar üzerinde birleşenler ve o putların üzerinden müminlere <gülüyor> hücum edenler Azaplar etmeye çalışanlar, işkenceler etmeye çalışanlar, onları cezalandırmaya, yeryüzünden silmeye, yok etmeye çalışanlar, kıyamet gününde birbirlerini inkar edecekler. Birbirlerine kafir olacaklar, küfredecekler. Ve yel'anu ba'dukum ba'da. Kiminiz de, kiminize lanet okuyacak diyor. Ve me'vâkumun nâr barınacağınız yer de ateştir, cehennemdir. Ve <gülüyor> malikü'n-nasirin kimse size yardımınıza gelecek. Gelecek. Size yardım edecek hiçbir kimse de yoktur. Bulunmamaktadır. Sizin vaziyetiniz böyle. Peki ateşte yakıp yok etmek istediğiniz Cezalandırmak istediğiniz İbrahim'in hali de oldu. cenab Allah kendisi için yapılan hiçbir ameli boşa çıkarmaz. Yerine göre dünyada karşılığını verir, ahirette mutlaka verir. Çoğunlukla da hem dünyada, dünyadaki mükafatı da kısmi bir mükafattır. Ve ahiretteki mükafatının değerini artırmak içindir. Miktarını, mükemmelliğini artırmak içindir. İbrahim aleyhisselam bu kadar davet etti. Ne oldu sonra? Fa amene lehu Lut. Ona yeğeni Lut aleyhisselam iman etti. kız kardeşinin oğluymuş. Lut ona iman etti. Ve dedi ki ve qale inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret eden birisi hicret ediyorum. Burada kale dedi kim? Öznesi kim? Müfessirlerin çoğunluğu ...İbrahim Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Bazıları da... ...Lut Aleyhisselam da... ...İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu... ...gördükten sonra... ...görünce... ...onun da hicret etmekten başka çaresi yok. Allahu Alem ikisi için de doğrudur. Çünkü İbrahim de... ...Aleyhisselatü Vesselam yerinde kalmıyor. Lut Aleyhisselam da yerinde kalmıyor. İkisi de... ...hicret ediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in... ...anlatım... Latafetlerinden, inceliklerden birisidir. İnnehu huvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Aziz, gücüne karşı konulamayan kendisine asla kimsenin galip gelemediği kimse demektir. İzzet güç demektir. Güçlü olmak demektir. El aziz de Cenab-ı Allah'ın ismidir. Esbahülsinasından biridir. Kimsenin gücüne karşı koyamadığı demektir. Herkes onun gücü karşısında mağlupdur, yenilmeye mahkumdur. Hem güçlüdür, hem de gücüyle haşa zulmetmez. Beşerden farkı budur. Beşer güçlendiği yerde çoğunlukla zalimlik eder. Ama Cenab-ı Allah Aziz olmakla birlikte nedir? Burada belirtildiği gibi El Hakim'dir. El Hakim, fiili, şeriatı, kaza ve kaderi sonsuz hikmetlerle dolu olan demektir. El Hakim, dolayısıyla azizdir ama zalim olamaz haşa. Adaletin de ötesinde bir şeydir hikmet. Hakim olmak. Her bir şey yerli yerince olması gerektiği gibi sonsuz hikmetleriyle dolu. Şeriatı da böyle, hükmü de böyle, kazası ve takdiri de böyledir. Ve vehebna lehu ishaq ve Yaqub ve cialna fi zurriyatihi'n nubuwate vel kitab ve atiynahu ecrehu fi'd dunya ve innehu fi'l ahireti lemin's Allah'ın kanunudur. Kendisi için hicret edene hicreti sebebiyle bıraktıklarından fazlasını verir. Allah için hicret edene Hicreti sebebiyle terk ettiklerinden kat ve kat fazlasını olabilir. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمَنْ كَث۪يرًا وَسَعَيُ Allah. Kim yeryüzünde Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde genişlik, bolluk rahatlık bulacaktır diyor. Bu kanun. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam yurdunu bırakıyor. Önce Harran şimdiki ülke taraflarına geliyor. Ondan sonra Şam diyarına iniyor. Ondan sonra da malum İsmail Aleyhisselam dolayısıyla Mısır üzerinden Mekke'ye kadar gidiyor. Ve başka ne veriyor ona? ''Ve vehebna lehu ishâk'' Ona ishâkı verdik. Yaşı ilerlemiş. İsmail aleyhisselamdan sonra bir de ishâk doğuyor. Torununu da görüyor. Yakub aleyhisselamı da görüyor. Allah bağış verdik diyor Cenab-ı Allah. Ya niye? Çünkü evladı olacak yaşta değil İbrahim aleyhisselam. Hanımı doğuracak yaşta değil. Başka yerlerdeki ayet-i kerimeler bunu izah ediyor. Bu, bu tamamıyla bir bağış. Celle Celaluhu. İhsan. Ha. Sen misin benim uğrumda vatanını, aileni, yurdunu, her şeyini terk eden ben seni bırakır mıyım? Allah böyle bırakır mı? Kendisi için fedakarlıklar yapacak, efendim ateşe atılmayı göze alacak, ifade ise o zamanın şartları içerisinde beşeriyetin tamamına belki gücüde otoritesine meydan okuyacak, yapayalnız ha, önce ona Lut iman ediyor, hanımı Sare iman ediyor. Arkasından ona İshak'ı bağışlıyor, Yakup'u bağışlıyor. Bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberlerin soyu İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Bu az bir şey midir? Çok büyük bir şey. İbrahim Aleyhisselam'ı sevmeyen, ondan güzellikle söz etmeyen din mensubu yok. Semavi din mensubu yok. Ne Hristiyanlar, ne Yahudiler onu incitecek tek bir inanca ve kanaate sahip değiller. Çok enteresan. Biz Müslümanlar ise zaten malumumuz. Efendimiz'e salat ve selam getirdiğimiz zaman ona da salat ve selam getirir. İbrahim Aleyhisselam'ı biz çok seviyoruz. Bizim için Nebiler arasında gerçekten müstesna bir yeri vardır. Bu, bu ne büyük bir mükafat değil mi? Nebiler onun soyunda gelecek. Onun yaşadığı çağdan şu kadar asıl sonra gelecek ümmet ve bu ümmet kıyamete kadar ona dua edecek ondan güzellikle söz edecek İşte bu da onun dünyadaki mükafatı ve cealna fi zurriyetihi'n-nübûve onun soyunda indirilen kitaplar soyundan gelen nebilere rasullere indiriliyor ve ateynehu ecrehu fi'd-dünya ve biz ona dünyada zaten mükafatını verdik ve innehu fi'l-âhireti lemins Ayrıca ahirette de o, hiç şüphesiz salihlerdendir, talihlerdendir. Salatü selamına ve bütün peygamberlere, Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahibi ve sellem, teslimen kethira. Birileri salatü selama, peygambere yağ yakmak, yaltaklanmak veya protokol sokmak falan diyorlarsa da, biz ona salat ve selamı Allahü Teala için ve bütün peygamberlere Allahü Teala'ya yapabileceğimiz en güzel zikir ve ibadetler arasında görüyoruz. Ve bu işin esası da böyledir. Yani onun için her vesileyle ona İbrahim Aleyhisselatü Selam'a, Efendimiz'e İbrahim ve bütün Resullere salat ve selamımızı çoğaltalım. Önümüzdeki ders inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.